Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün günlerden 13 Ağustos Salı Kurban Bayramı'nın 3. günü. Ee, gene aynı şekilde yalnız takılmaya devam ediyorum. Allah Subhanehu Teala bu yalnızlığımı inşallah e, kendi varlığıyla birlikte, kendi kudretiyle birlikte e, gidertiyor. Sade o değil, yalnız anı insanların içinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamı örneği olan onların sözleri ve kelimeleri buradaki yanımda duran kitapları okumakla bir şekilde onlar da yalnızlığımı gidertiyor ve hayatımın içerisinde bana en güzel anıları yaşatan sevgili eşimde sürekli aklımda onun sağlık durumunu, sıhhatini, iyiliğini düşünerek, düşünerek bir bazı hususlarda e, kendi kendimi teselli ederek de yalnızlığımı bir şekilde gidertmeye çalışıyorum. Allah Subhane Teala sevdiklerimize kavuşmayı nasip etsin inşallah. <gülüyor> kurumuzu kitapları karıştırırken e, bir mevzuya denk geldim. Bu Tekrar başka bir mevzu derken falan en sonunda ee, <gülüyor> kendi durumum ve benim gibi birçok bu şekilde aynı durumda olan diğer Müslümanların durumları hakkında ee, birkaç kelam etmek istiyorum inşallah. <gülüyor> İlk önce e, şunu belirtmek ister isterim ki bulunduğumuz bu toplumun içerisinde e, isim olarak nitelendirdiğimizde biz Müslümanlar olarak kendi hem cinslerimizin bizimle aynı görüşü, aynı itikadı paylaşıyor dediklerimizin ki biz asla e, böyle bir anlayış kabul etmiyoruz dediklerimizin bize harici, bize aşırıcı, bize e, değişik değişik isimlerle böyle kaplarla hitap etmelerini asla kabul etmiyoruz. İlk önce başta onu söyleyeyim. Çünkü insanlarda aşırılık mevzu kişinin ne yaptığıyla alakalı bir şeydir. Neye göre, kim neye göre aşırı, kim neye göre rahatsız? Onu ancak kişi kendi bilir ve Allah subhanahu ve Teala bilir. Konuyu dağıtmadan... Ee, bize rahatsız diyen insanların kendilerinin rahatsız olduğunu şöyle kısa bir misalle dile getireyim inşallah ve asrımızın hastalığı en büyük hastalıklardan bir tanesi de insan psikolojisi deyip de insanların psikiyatrilere psik psik psikologlara koşmasının altında yatan e, sebepleri ve bunların aslında boş şeyler olduğunu da belirteyim. İlk önce e, psikiyatri psikiyatri bir bilim dalı olarak görüküyor. Son 100 yılın bir, bir bilim dalı olarak görüküyor. Daha önce bir, bir böyle bir insan psikolojisi, insan durumunu inceleyen bir bilim dalı olmamıştı. 1950'lerde bir takım e, psikiyatri denen kişilerin bir araya gelip 973 sayfalık işte 374 maddeden oluşan yani 374 tane e, hastalıktan oluşan, kendi gözlemleriyle, kendi yapmış olduğu incelemelerle e, bir el kitabı çıkartıyorlar. Yani bunların bu 374 tane beyin hastalığı, psikolojik hastalık durumuna baktığınız zaman e, bu 360, 374 tane rahatsızlıkla herhangi bir tanesi muhakkak her insanda bulunuyor. Peki ben şunu söylüyorum, bu hastalıkları teşhis etmede beyin kimyasallarının bozulmasından bahsediliyor bu kitapta. Peki bu kimyayı ölçen kim? Bunun ölçüsü nedir? Bundan bahsedilmiyor. Son yüzyıllarda çıktığı için de genellikle ilaç firmalarının bilim bu işten para kazananların çok büyük bir rantı haline gelmiş bulunuyor. O yüzden Müslüman her halükarda her zaman daha önceki sohbetlerimde veya konuşmalarımda hayatımın her alanında insanlarla diyaloglarımda belirttiğim üzere insan psikolojisi her insanın kendine özel has bir durumdur. Her insanın kendine öz has, kendine özel bir has durum olma hasabiyle zamana, şartlara göre de değişir. Çünkü her insan özel yaratılmıştır. Allah subhane her insanı Farklı özelliklerde ve farklı güzelliklerde yaratmıştır. Hiçbir insan birbirine benzemez. Ne huyu, ne aklı, ne becerisi, ne dünya görüşü benzemez. Zaten benzetilmesi, birbirine benzetmek de aslında sıra dışı bir şeydir. Bir insanları bir kalıba sokmak, Gerçekten bu asırda çok sıradışı bir şey yani. Allah subhanahu teyla Kur'an-ı Kerim'de bize birçok misaller verirken, birçok örnekleri verirken bir Müslüman nasıl olur da rahatsız veyahut da aşırı veyahut da değişik isimlerle adlandırabilir birileri tarafından ve o birileri bir topluma hitap ediyor ve o topluma hitap ettikleri kişiden menfaatleniyor ve onu bir ticaret sektör haline getirebiliyorsa, bunların azınlıkta olan, onlar gibi düşünmeyen insanlara yapmış olduğu zulümden başka hiçbir şey değildir. Genelde alim geçinen, aydın geçen insanlara baktığınızda kendileri gibi düşünmeyen toplumları hep dışlamışlardır kendileri gibi yaşamayan insanları etrafından uzak tutmuşlardır. Eşitlik ilkesinden, adaletten, söz eden insanların adaletten ve eşitlikten tamamen uzak olduğu görülmüştür. Ve insanlar bunu görmektedir. Bugün cebinde paran varsa etrafında insan da çoktur. Bugün cebinde paran yoksa etrafında insan kalmaz. Eğer bununla birlikte gücün kuvvetin tükendiği zaman ...bedensel kuvvetinde, kendi başına idare etme kuvvetinde tükendiği zaman... ...bunu da sen insanlar, senin etrafında o, olan insanlar... ...sende bunu, sendeki bu aciyetliği gördüğü zaman... ...bu ser tamamen yalnızacaksın. O yüzden Müslümanım diyen... ...bak gerçek Müslümanlara İslam'ı, İslam'ı, gerçek İslam'ı... ...İbrahim Aleyhisselam'ın bize getirdiği sünneti... Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğütlerini... ...ve diğer peygamberlerin yaşamış olduğu... Örnekleri tam manasıyla yaşamaya gayret eden diyorum. Yaşayan demiyorum. Gayret eden insanlar diğer insanların yanında birer önder çok kuvvetli insanlara rehberlik edecek güzel güzel ahlaklı peygamber varisleri olacak kimseler olmalıdır ve kendilerini ayağa kaldırmalıdırlar. Hiçbir zaman size birilerinin aşırı veyahut da işte birilerinin gerici yobaz demesine e, üzülmeyin. Tabi insanoğlu tabi evet de anlaşılamadığı için ve hatta anlatamadığı için bazı şeylere üzülüyor. Bu insanın fıtratına uygun bir şey. Fıtratında olan bir şey. Lakin üzülmememiz gerektiğini bize Allah subhanu teala Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Çünkü Allah subhanu teala varsa üzüntü ve keder olmamalı bir Müslümanda. Psikolojik bozukluk olmamalı. Psikoloji bozuk, işte bu aşırı, işte bu şöyledir, böyledir deyip de insanların üzerine gidilmemeli. İnsanları kendi doğal ortamlarında kendi istedikleri hür iradesiyle istedikleri şeyleri yapmalarına izin vermeli. Kendi doğrularını insanlar kendileri bulmalı. Eğer Herkes kendi inandığı doğrusu, doğruyu bir başkasına dayatmaya kalkarsa o zaman toplumda kalıplaşmış bir güruh meydana çıkacak. Ve hiçbir zaman e, birbirine, insanların birbirine saygısı, sevgisi olmayacak. Nezaketi olmayacak. Görüyoruz şu anda. Büyük şeylerde görüyoruz. Türkiye gibi çok güzel, dört bir tarafında, dört mevsimin yaşandığı yere affedersin ne atarsan onun... ...yeşerdiği, çok güzel topraklı toprakları olan bir memlekette hepimiz doğulduk doluştuk büyük şehirlere yerleştik. Kırsal kesimlerde yaşayan böyle bazı mesela otobüste falan giderken yolda görürsünüz böyle böyle dağ eteklerinde kenarlarında böyle iki tane üç tane beş tane ev vardır. Bilemedin on tane ev vardır, bir tane camisi vardır, işte okulu vardır falan böyle küçük küçük köyler görürsünüz. Yani onlar orada yaşayabiliyor da biz burada mı yaşayamayacağız? Ve hatta biz burada yaşadığımız e, toplumun içerisinde e, oralarda yaşayan insanların standardı mı bizim zorumuza gidiyor ki büyük şehirleri seçiyoruz? E şimdi ben diyeceksin ki sen o zaman niye büyük şehirde yaşıyorsun? Ben büyük şehirde ben burada doğdum. Babam zamanında gelmiş. Memleketimde buraya artık ne için geldiğini bilmiyorum. Çünkü ben o vefat ettiğinde ben 10 yaşındaydım. Böbrek yetmezliği vardı. Burada doğdum, buralara alıştım. Ama illa buralara alıştım diye buralar benim memleketim, yurdum olması zorunda değil. Bana toprak, toprağın beni kabul ettiği her yer benim kalabileceğim yerdir. Toprağın kabul etmesiyle birlikte beni sevgide kabul eden herkesle benim yanımdır yani bütün kitapların anası konumda olan son kitap ve son peygambere indirilen Kur'an-ı Kerim bizim başlayacak kaynağımız olması lazım bir ölçümüz bir ölçü olarak bunu biz hayatımızın her alanına koyduğumuz zaman o zaman işlerimiz hep düzgün bir şekilde rayına oturacaktır ve insanlar Toplu halde infiale, birbirleriyle kavgaya, gürültüye mahal vermeyecektir. Bunlar kesilecektir. Bunun son ancak bundan olur. Fakat birilerinin anlatımıyla Kur'an Kur'an deyip de Kur'an'a ait Allah سبحانه telem bize e, yasaklamış olduğu emir ve yasaklanır hal diliyle riayet etmenlerin dilleriyle sözleriyle değil. Böyle insanların çıkıp da kürsülerde, orada burada televizyonlarda, değişik yerlerde konuşmaları, insanları İslam'dan tiskindirmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Bencil, kendinden başka bir şey düşünmeyen, kendi toplumundan, kendi, kendi cemaatinden, kendi etbağından, etrafındakilerden başka kimseyi kalkındırmayan kimseler İslam kelimesini ağzına almasın. Bu ister yönetici olsun, ister en alt kademedeki herhangi bir insan, etrafında, çevrenizde görünen kişiler olsun. Hiç fark etmez. Bizim gibi insanları harici diyerek, aşırıcı diyerek, terörist diyerek değişik işte isimlerle işte birkaç cümle öğrenmişler. O cümleleri kelime öğrenmişler. O kelimeleri bir araya getirerek birkaç cümle kurup işte terörist, işte şu bu falan deyip de şu bu deyip de bizi cezalandırmaya kalkıyor insanlar. Bizim hukukumuzu çiğnemeye çalışıyor. Biz kimsenin hukukunu çiğnemedik. Kimsenin malına, mülküne, namusuna göz dikmedik. Kimsenin karısında, kırızında ee, hiçbir şeyinde de gözümüz yok. Kendi başımıza kendimizi idame ettirebilecek kuvveti Allah subhane teala bize vermiştir. Ama insanlar maalesef Müslümanım diyenler özellikle bize, bu, bizim bu alanımızı kısıtlamaktılar. Ben şu cezaevinden çıktım. Bir gir, bir gir, bir çık, bir gir çıkıp, ya kardeşim ben bir adam mı öldürdüm? Birini öldürmeye teşhit mi ettim? Birilerini ee, sokaklara mı çıkın dedim. Ne yaptım yani? Bizim gibi, benim gibi düşünen Müslümanlar size ne yaptı da insanları böyle cezalandırıyorsunuz? Sizin gibi düşünmeyen insanları cezalandırıyorsunuz. Size taûut dediğimiz için, size zalim dediğimiz için bizi cezalandırıyorsunuz. Hazreti Ali radıyallahu an bir sözü vardı. Zalim de, mazlum da Allah'a hesap verecek. Zalim, zalimlik yaptığı için mazlum ise zalime boyun eğdiği için, ona başkaldırmadığı için. Bizler mazlumların yanında olacağız. Fakat sesini çıkartan mazlumların, her şeye boyun eğmek zorunda kalanların değil, her şeye boyun eğmek zorunda kalanların özür dilerim, lafı de, e, cümlemi düzeltiyorum, mecbur kalanların haricinde gerçekten de göğüs germeye bazı haksızlıklara karşı bir şeyler yapabilmeye gücü yeten insanların değil. Bizim bugün mahremlerimizi postallarıyla kapılarımızı evlerimizin kapılarını kırıp evlerimizin içine Mahremlerimize, kadınlarımızın, çocuklarımızın odalarına girip oralara buralara eşarlı karıştıran sizler hangi sıfatla İslam'dan bahsediyorsunuz ve ölülerinize hangi sıfatla şehit hükmünü veriyorsunuz? İslam'da bir karı kocanın, bir ailenin evine silahlarla girip de alıp götürmek hangi dinde var? Nasıl bir prosedür bu? Nasıl bir sistem bu? Bu sistemden razı olan insanlar nasıl Müslüman olabilir? Bu sistemin içerisinde ben Müslümanım nasıl diyebilir insanlar? Bize İslam'da İslam'dan gelmeyin. İnsanlara İslam'dan bahsetmeyin. İnsanları kandırıyorsunuz. Gerçekten gönüllerinde vicdan muhasebesi yapanların güzel ahlaklı olanların insanlara iyilikten etrafındaki çevresindeki hayvanlara dahi elikten başka bir şey yapmayan insanların da İslam dediğiniz siz belli çevresi olan kimseler İslam'dan insanları soğutuyorsunuz. Kendime yeri geliyor insan kendine Müslüman ve hatta İslam cümlesini bile yakıştıramıyor. Çünkü İslam dediğiniz zaman Müslümanlık dediğiniz zaman adam otomatik ben sizden böyle bir adım geri uzaklaşıyor. Çünkü niye? Çünkü sizin gibi Allah'a şirk koşanların, Allah'ı tevhidi büyülemeyenlerin, tevhitte büyülemeyenlerin, ilahı kadın, ilahı para, ilahı kula kulluk olmak olan insanların din söylemleri yüzünden insanların geri kalanlarını da tamamen dinden soğuttunuz. Sizin yüzden biz Allah'ın kelamını, kitabını anlatamıyoruz bir yerlerde. Kendi düşüncelerimizi, kendi fikirlerimizi Yaşayamıyoruz. Bu yaşıma kadar sünnet olduğu için ve erkekliğin alameti olmak farikasıyla çocukluğumdan beri askerlik hariç sakalıma jilet vurmadım. Ama şu anda öyle bir durumdayım ki neredeyse yani sakalı da keseceğim. Ama kendime yakıştıramıyorum bir ke. Çünkü kendimi daha hiç görmedim uzun zamandır sakalsız. Ve bu sakal Allah'ın izniyle, Rabbim inşallah beni imtihan etmesin, ancak boynumu kopartırsınız sakalımı kestirmek için. Yine de bana benzeyen, benim dilimle aynı dili konuşan insanlar yüzünden benim şu anda bu durumda olmama, Bunun altında da çok büyük şükür ve sabır noktasında çok ilerleme kaybet, kaydettiğimizi ve bizimle birlikte diğer Müslümanların da dünyanın değişik taraflarında, coğrafyasında olan diğer Müslümanların da çok büyük ilerleme kaydettiklerini, Allah'a biraz daha yakınlaştıklarını söyleyebilirim. Tefekkür iyidir, düşünmek iyidir. Bir şeyleri anlatmak zorunda değilim aslında. Birileri de birileri de kendilerini bir şekilde ifade etmek zorunda değil ama benim sevenlerim var. Çok az da olsa sevdiklerim var. Onları buradan düşünüyorum, düşünmek zorundayım. Çünkü insan diğer canlılar gibi değil. Hayvan değiliz, biz sorumluluklarımız var. Biz bir aileyiz. Müslümanlar bir ailedir. Müslümanlar kendi içerisinde bir aile olmakla birlikte diğer insanları da dışlamaz. Diğer insanların da inanç ve fikir hürriyetlerine önem verir. Fakat siz de Müslümanların lütfen inançlarına, fikirlerine önem verin. Onların yaşam alanlarını daraltmayın. Şu anda benim yaşam alanım daralmış durumda. Yıllardır ticaret yapan, ticaretle uğraşan, eskiden otogarda, İstanbul otogarında elde su satmak, Çorap satmak, iş portacılıktan tutun. Yapmadığım ticaret kalmadı. Çalışmadığım iş kalmadı çocukluktan bu yana. Hep helalinden Allah'ın ee, yasaklarına riayet ederekten hep çalıştım. Helalinden aldığım parayı da evime götürdüm, getirdim. Ama şu anda çalışamıyorum. Bu fikirlerim yüzünden bizi bir terör örgütüne bağlayarak Aldığınız, içeri soktunuz, çıkarttınız, soktunuz, çıkarttınız, sürekli evime geldiniz, sağa sola geldiniz, peşime takipatlar yaptırdınız, kapılarımızı kırdınız. Ondan sonra da biz böyle e, çıldıracak pozisyona geldiğimiz zaman, agresif hareketler yaptığımız zaman bize aşırıcı diyorsunuz. İşe gireceğim, tak iki gün sonra gelip geleceksiniz, gene alıp götüreceksiniz. Beni almayacaksınız, başkasını götüreceksiniz. Başkasına gideceksiniz. Bu falanca falanca senin hakkında böyle dedi. Bu falanca insanların arasında gidip gelirken kendi istihbaratınız böyle o ona yalan söyleyecek. Öbüksü senin adına ona yalan söyleyecek. İnsanları birbirine düşürerek kendi iktidarınızı, kendi salt saltanatınızı ayakta tutma adına bizim gibi sizin saltanatınıza boyun eğmeyen, sizin sözlerinizi asılsız sözlerine kulak asmayan, gerçek İslam'ı yaşamaya çalışan insanları böyle Ezip büzeceksiniz. Toplumdan uzaklaştıracaksınız. Öyle mi? Dört arasına sokmakla akıllandıracaksınız. Öyle mi sözde? Sizin dininize uymadığımız için. Biz sizin sözde lakırtı ile ağzınıza aldığınız yalandan Kur'an'a inanmıyoruz. Biz, biz gerçek Kur'an'a inanıyoruz Allah Subhanev Teala'nın bize getirdiği emrettiği şeyleri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz ve biz İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. İbrahim Aleyhisselam tek başına kaldı, kalsa bile Allah'a itaatkar bir insandı. Ve son Peygamber Muhammed Mustafa'nın da ümmetiyiz. İbrahim Aleyhisselam milleti olmakla birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da ümmetiyiz. Bir iznillahü teala ve yaşamımızın son anına kadar da Bizler bu davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizleri köşelerde, sağda solda böyle pısırmış gibi böyle pıstırdık işte biz bunları, e, bunlara korkuyu verdik gibisinden düşünseniz, düşünseniz de, vallahi billahi tala, Allah, Allah subhanahu teala herkesin üzerinde kalpleri bilen ve görendir. Bugün insanlara dolalıyor, oradan bu sisteme razı olarak insanlara zulme ediyorsunuz ve halktaki bütün bunlardan haberi olmayan halk tabakası da sizin e, sizin iktidarınızı ayakta tutmakla aynı şekilde uzulme e, ortak olmaktalar. O yüzden yarın yavrum maşerde biz hepinizden hakkımızı alacağız. Vallahi eğer bu dünyada da hakkımızı alamazsak Allah subhanahu teala diyor ki e, kınayan kişi kınadığı şey başına gelmeden canı çıkmaz. Bizim hakkımızda kim ne konuşmuşsa Niç, ne, ne söylemişse muhakkak o şeylerin hepsi kendilerine baş, başlarına gelecektir. Biz hiçbir kınayacının kanamasından korkmayacağız. Eğer bizi böyle korkutarak bizi sağda solda köşede kalmamızı istiyorsanız bizi bunlarla korkutmayın. Bizi gelin öldürün. Başka hiçbir şey istemiyorum. Eğer gerçekten mertseniz alın bizi bize de hiçbir şekilde mühlet de vermeyin. Ne yapacaksanız yapın. Ama Muhakkak ki bizi ve bizi alemizi dağıtanları, bizim etrafımızdaki insanları dağıtan, insanların da etrafındaki insanlar muhakkak dağılacaktır bir gün. Çok daha fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Kim ne derse desin, kim ne anlarsa anlasın. Ben Allah Subhanahu teâlâ'nın bana bahşetmiş olduğu İslam-ı müşerref, müşerref oldum. Allah subhanahu teala sonsuz hamd etsem azdır. Allah Allah subhanahu teala'nın bana vermiş olduğu bu nimetler karşısında ona nasıl şükredeceğimi e, bilemiyorum. Allah'ın benim yapmış olduğum günahlardan veyahut da kusurlardan birilerinin hukukuna eğer riayet etmemişsem, birilerinin hukukunu çiğnemişsem, birilerinin yaşam alanlarını daraltmışsam, Allah subhanehu teala aynısını bana versin. Bunu kasten ve bilerek yapmışsam. Allah Subhanahu teala hidayeti mümkün olan insanlara hidayet versin. Allah subhanehu teala İslam, İslam deyip, Müslümanım deyip, Müslümanlıktan bir haber olan insanlara hidayet versin, doğru yoldan ayırmasın, bizleri de doğru yoldan ayırmasın. Allah subhan tele, sizleri de bizleri de iyilerden etsin. Allah subhan tele, insanları birbirine anlamayı, birbirlerine yardımlaşmayı, birbirine hoşgörülü davranmayı, ey insanlar, kardeş onuz dediklerinden olmayı bizlere nasip etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.